İzleyenler TRT GAP Diyarbakır Radyosu yardımcı prodüktörlerimizden Dilek Erinbaş, spiker arkadaşı Mustafa Yalın ve teknisyen arkadaşımız Semih Suat Sarı şu an Hakkari'deler. Yanlarında da çok değerli bir konukları var. Öncelikle spiker arkadaşı Mustafa Yalın'a merhaba demek istiyorum. Sevgili Aslı, Hakkari'den selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Hem stüdyoda bulunan yapım ekibine hem de radyoları başında bizleri dinleyenlere. Yapım ekibinde bulunan arkadaşların isimlerini sen tek tek zikrettin ama ulaştırmadan sorumlu sevgili Deniz Alabalık da bizimle birlikte. Evet. O da üç gündür kahrımızı çekiyor hakikaten. Neredeyse günün büyük bir bölümünü direksiyon başında geçiriyor. Sağ olsun var olsun bu yayının sizlere ulaştırılmasında en büyük emek sahiplerinden bir tanesi de kendisi. Hakkari'deyiz hepbette yanımızda bir konuğumuz var. Kendisiyle söyleşeceğiz ama söyleşeyi geçmeden önce bulutların arasında yaşayan şehir Hakkari ile ilgili biraz izlenimleri alalım. O izlenimleri aktaralım istiyoruz. Zaman zaman paylaştık yayınlarda. Artık ben son demlerim diyeyim. Kap Diyarbakır Radyosu'nda. Biz gideceğiz ama bir bayrak yarışı TRT Kap Diyarbakır Radyosu için e, hal böyle olunca bizim yerimizi dolduracak e, mesai arkadaşlarımız var. Direkt Yanımızda prodüktörümüz. Yöre'ye ilk defa geldi. Çukurova'da gerçekleştirdiğimiz bağlantıda da yöreyle ile ilgili izlenimlerini Çukurova, Çukurova dedik. Çukurca ile ilgili izlenimlerini paylaştı bizlerle. Hakkari nasıl buldu? Ondan nasıl bir hissiyat uyandırdı? Anlatsın istiyorum. Hem bize hem de dinleyenlerimize. Aslı öncelikle merhaba. Hakkari dün de demiştim. Benim gerçekten büyük bir hayalimdi. 10 yıldır merak ettiğim bir şehirdi. Ben buranın çocuğum, bu topraklarda bu toprağın ekmeğini yedim ama e, buraya gelince bu topraklara ne kadar yabancı olduğumu anladım bu kültüre. Ve Hakkari aslında doğudan da farklı bir Senin kültür. Senin çok ne etkiledi bir yörede Hakkari'de? İnsanların yani ben şöyle söyleyeyim e, misafirperver diye kendimi yorumlarken Hakkari'nin benden daha iyi bir misafirperver olduğunu gördüm. O kadar sıcak içten temiz insanlar burada var ki şunu söyleyeyim Diyarbakır'a e, bir gelen bir de giden ağlar derler ya e, ben bunu Hakkari için kullanmak istiyorum. Peki Hakkari'den giderken direkt ağlayacak e, biz de tabii tedarikli olmak durumundayız anladığımız kadarıyla. Ee, sevgili direktle tabii söyleşi birlikte götüreceğiz. Yarımızda bir konuğumuzun olduğunu söyledim. Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağcanoğlu bizlerle birlikte. Sayın Ağcanoğlu yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Sizde biz de aynı geleceğiz. zamanda hoş bulduk Hakkari'ye. Birkaç gündür buradayız. Yayınlar gerçekleştiriyoruz. Ee, direkt az önce bahsettiği insanları son derece misafirperver. E, hal böyle olunca biraz yörenin kültürüne de temas edelim istiyoruz konuşacağımız o ana konuya geçmeden önce. Gezici bir kütüphane kuruldu Hakkari'de. Köy okullarını ziyaret edip çocukları kitaplarla buluşturuyor. Konuşacağımız konu bu ama e, bu konu öncesine biraz Hakkari'ye de temas edelim istedik. Nasıl bir şehirdir Hakkari? Bulutların arasında yaşadığını söyledim ben. Sümbül Dağı'nın yamaçlarındayız. E, 3500 metrenin üzerinde e, 10-12 civarında zirvesinin bulunduğu ve kenarlarından tutup Çekseniz sanırım alan olarak e, şu gün mevcut alanın 4-5 katı kadar daha bir büyüklüğe ulaşabilecek bir alan evet. coğrafyası dolayısıyla nasıl etkilemiş coğrafya insanların hayatını Hakkari'de? Evet. Öncelikle ben TRT GAP ailesini Hakkari'ye geldikleri için sizlere hoş geldiniz diyorum. E, seyirciler, e, izleyicilerimize de buradan e, selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Ee, tabii Hakkari'yi anlatmaya başlarken ben aslında nereden başlayacağımı bilemiyorum. Yani e, yani misafirperverlik dediniz. Tabii ki bizim Anadolu'nun her tarafı misafirperver. Çünkü biz Yunus Emre'nin, e, Mevlana'nın e, e, öğretilerinden hareketle oluşan bir medeniyetiz. Haliyle bizim zaten misafirperverliğimiz, bizim insani ilişkilerimiz her zaman sevgiye, aşka dayanır. Tabii ki Hakkar'dan bahsederken de aynı şekilde Fakih Teyran'ın e, su ile Allah'a olan duaya olan aşkını ifade ederken aynı şekilde Yunus Emre ile de aynı beyitlerde aynı öğretide konuştuğunu görebiliyoruz. Haliyle Hakkar ve Fakih Teheran'ın e, Ahmet Hanî'nin e, Mevlid yazarı Me Melai Batay'nin memleketi çok e, ee, uzun e, bir süre tarih boyunca e, her zaman kültürün medeniyetin sanatın e, misafirperverliğin e, başkenti olmuştur bulutların per... bulutların dediniz Evet bulut... tabi bulutların arasından dediniz tabi biz hakkariye e, şöyle diyoruz Hakkari Aslında e, tabi bulutlar arasında bir şehir aynı şekilde biz buraya dağların başkenti Diyoruz. Solugarımız dağların başkenti Hakkari. Şimdi yörede e, misafirperver bir halkın bulunduğunu söyledik. E, Bunun tabii dışarıdan gelenler için dezavantajı da var. Evet. Hakkari aslında konaklama imkanları bakımından çok gelişmiş bir şehir değil. Bunu evet. e, biz Hakkari'yi yermek için söylemiyoruz. Hakkari'yi aksine övmek için söylüyoruz. Evet. Zira Hakkari'liler yörede otel bulunmayışından dolayı övünen insanlar. Nedendir? Evet. Yani şunu şu şekilde ifade etmek lazım. Hakkari'de biliyorsunuz ki biz il kültür ve turizm müdürlüyüz. Turizm boyutuyla baktığımız zaman Hakkar'da utelcilik gelişememiştir. Bunun nedenine baktığımız zaman... Ha, bu arada iki adet otelin bulunduğunu, misafirhanelerin tabii, olduğunu söyleyelim. Tabii, Hiç yok değil ama tabii. istenilen düzeyde gelişmemiş. Tabii, yani i̇l genelinde dört tane bakanlık belgeli otelimiz e, aynı e, şekilde mi, misafirhanelerimiz, devlet kurumunun misafirhaneleri bulunmakta. E, şimdi utelcilik neden gelişmemiş? E, şundan dolayı gelişmemiş. Çünkü Hakkar'da her evde bir misafir odası var ve ee, Hakkari dışından gelen misafirler e, misafirleri Hakkari'ler hiçbir zaman utelle kunatlatmaz. Gördüğü yerde evine davet eder. Biraz daha mikrofona yakın konuşursan. Tabii ki. Hakkari'ler Hakkari dışından gelen misafirleri e, gördükleri ilk andan itibaren nerede kalıyorsun? Kalacağın bir yer var mı? diye sorar ve evine davet eder. Misafir odasında ağırlar. Bundan dolayı da Hakkari'yi Hakkari'de otelcilik gelişememiştir. Yöreye gelenler de çok fazla otele ihtiyaç duymaz. Kesinlikle. Bundan. Çok fazla ihtiyaç duymamaktalar. Hakkari'ler bu anlamda bunu bir Hakkari olarak da aynı zamanda övünerek söylemem gerekir ki bizde bu anlamda otelcilik gelişememiştir. Çünkü Hakkari bu anlamda misafirperverliğini ortaya koyan bir... Bir örnek vermiştiniz yayın tabii. öncesinde, o örneği kitap fuarında yaşanan hadiseler varmış burada, onları da küçük o hatıraları dinleyenlerimizle paylaşalım, somutlaştırmış olalım söylediklerimizi. Tabii ki. Şimdi Hakkari Hakkari'de kültürden bahsederken kültürün sanatında şehri diyebiliriz. Biz tabii son yıllarda özellikle teröre karşı yürütülen operasyonlar neticesinde Hakkari şu an huzura kavuşmuş bir yer ve bu anlamda kültürel, sanatsal faaliyetlerimiz de ciddi anlamda artmış durumda. Hakkari'de ilk defa bir kitap fuarı yaptık. Birinci Hakkari kitap fuarında yaklaşık 100 yayın davet etmiştik. E, 25 yazar davet etmiştik. Şimdi tabi yayın evleri e, kitap fuarında e, kendi standlarında dururken bizim Hakkari'liler e, anneler, babalar, çocuklarından tutup kitap fuarına giderken aynı zamanda e, şunu soruyormuş bunu yayın evlerinden gelen temsilciler bize söylediler ya dediler yani nasıl bir memleket burası biz geliyoruz burada kitap fuarında e, kitap satıyoruz insanlar gelip kitap alıyorlar kitap aldıktan sonra da bize şunu soruyorlar kalacak yeriniz var mı e, bunu soruyorlar çok etkilendik diyorlar hatta diyor bakıyoruz bir saat iki saat sonra bize evlerden işte börek yapılmış kek yapılmış bize getirip ikram ediyorlar evlerden bu şekilde bir ikram bize yapıldı Buna gerçekten bundan çok etkilenmişlerdi bunu sadece fuarda ki yayın evlerinde değil aslında biz yaptığımız mesela bu yıl 150'ye yakın sanatçıyı burada ağladık e, iki tane daha önce bir Türkiye Gençlik Zirvesi olmuştu burada buradaki gençler anlatıyorlar ya diyorlar şimdi biz e, sokağa çıkıyoruz çarşıya çıkıyoruz orada e, sokakta mısır satan bir yer var mısır alıyoruz mesela mısır aldığımıza bakıyoruz oradaki esnaf bizden para almıyor Diyor hayır siz bizim misafirimizsiniz. Bu anlamda yani biz böyle örneklerle devamlı karşılaşıyoruz. Özellikle şimdi, Hakkari il dışından gelenler, gelen misafirlerimiz gelip bunu bize anlatıyorlar. Ee, Hakkari'nin tabii misafirperverlik yönüne bu anlamda ölmek şimdi lazım. Şimdi 150 sanatçı geldi dedik. Niye geldi o 150 sanatçı Hakkari'ye? Tabii burada e, e, kitap fuarı, e, ilk defa bir, birinci Hakkari kitap fuarını yaptık. İlk defa Hakkari birinci ulusal Hakkari film festivalini yaptık. Ee, şu an hali hazırda, şu an bir hafta boyunca gençlere ve çocuklara yönelik teknoloji ve madde bağımına karşı tiyatro gösterileri yapılıyor. Ee, şimdi bu, bunları topladığımız zaman e, tiyatrosundan e, tabi konserler yapıldı. Tiyatro, konser, işte kitap fuarı, e, kar festivali örneğin yaptık. festivale gelenler, e, ters hale festivaline gelenler, film festivaline gelenler topladığınız zaman 150'e yakın sanatçı burada ağladık. Ee, bu sanatçılar tabii buraya geldiklerinde örneğin bir film galası yaptık, Göç Yolu filminin galasını e, Hakkari'de yaptık, kurtej yürüyüşü yaptık burada Hakkari'de bir e, cadde boyunca. E, vatandaşların da yoğun katılımıyla film galası yapıldı. Şimdi sanatçılarımız da halen de arıyorlar. Halen de bizi arıyorlar. İlk geldiklerinde aslında bir tereddütle, bir kaygıyla gelmişler. Hakkari çünkü maalesef e, yeterince belki anlatamadığımız için, e, asıl Hakkari'yi anlatamadığımız için maalesef Hakkari e, biraz insanlar buraya tereddütle geliyorlar. Fakat buraya geldiklerinde inanılmaz bir şaşkınlık yaşıyorlar. İnsanların misafir Kültürel zenginliği, düğünü taziyesi, onun dışında dünyada hiçbir yerde belki eşi benzeri bulunmayan bir tabiatı var, bir coğrafyası var. Dediğiniz, az önce dediğiniz gibi yani 3000-3500 metrenin üzerinde yüksek dağlar var. Çok böyle ihtişamlı dağlar içerisinden insanlar zap suyuna eşlik ederek Hakkari'ye yolculuk yapıyorlar bu coğrafya böyle bir tabiatı herhalde da ilk defa görüyorlar ve bundan Ki iklimine ekleniyor. de biraz değinelim. Hakkari'nin bazı noktalarında mikro iklimi görülmekte. Kendine hasta bir iklim özelliği var. Dağlar karlı bile olsa şu anda Hakkari merkezdeyiz ve bir bahar havası çok rahatlıkla tabii. yaşanabiliyor Hakkari il merkezinde. Tabi mikroklima e, özelliği e, tabi e, yüksek dağları düşünün. E, 3.000-3.500 metrenin üzerindeki Türkiye'nin ikinci yükseltisi 4.168 metreyle e, Uluduruk, Reşka zirvesi zirvesiyle, Ağrıdağından sonraki zirve de Hakkari de, Ciro dağlarında. Şimdi yüksek dağları düşünün. 3.000-3.500 metrenin üzerinde yüksek dağlar var. Aynı şekilde e, çok derin vadiler var. E, rakımlar ya yüksek ya çok alçak. O tabii bu mikro klima e, iklim sistemini ortaya çıkarıyor. Haliyle e, bir anda yaylalar varken, e, bir anda bakıyorsunuz, örneğin Çukurca'da e, Çukurca'da Narlı köyü var mesela. Na, Narlı'da nar yetişiyor, incir yetişiyor. Adeta bir Akdeniz iklimi aslında yaşıyorsunuz Çukurca'da. Şemdin'de de yine benzer şekilde, örneğin yeni ilçe olan derece ilçesine gittiğiniz zaman bir Akdeniz iklimi yaşıyorsunuz. Yüksek o mesela. E, karasal yüksek, bir tabi, iklim. Karasal bir iklim. Kışı çok çetin geçer. E, bu anlamda hakkari iklim olarak da çeşitlilik gösteriyor. Bu çeşitlik tabii birçok şeye de etki ediyor. Yani buradaki e, yetişen endemik türden tutun. işte e, tarımsal ürünlere kadar etki ediyor. Hatta bu etki öyle ki insanların burada yaşamına da etki ediyor. Örneğin Hakkari mutfağı bu anlamda çok zengin. Hakkari kahvaltısı mesela, Hakkari kahvaltısının dışında e, birkaç yöresel yemeğimiz var. Önde gelen işte Kriyısı Doğaba yemekleri. Bunlara baktığınız zaman esas geçim kaynağı e, hayvancılık. Onun yanında dağlara işine yetişen otlar. Bunlar işte siyah dediğimiz, mendi dediğimiz bu otlar ki hali hazırda otlu peynirde kullanılan otlar e, e, ve e, ceviz mesela evet. bölgesinde en çok yetişen e, yolda da yağlar üzerinde Tabii gördük, satılıyor köylüler tarafından. Şimdi bu haker mutfağına da yansımış. E, haker, hakerli insanlar yazın yaylalara çıktığı, çıktığı için yayla deyip geçmemek lazım. Yayla aslında bir kültürdür e, ki çeşitli bazı e, film setlerinde de e, yaylalarımız değil değil yer almış. Aslında konu çok uzun. Tabii. Anlatılabilecek çok nokta var. E, çok kısa bir biçimde ama çok kısa. Evet, ana konuya geçmemiz gerekiyor. Hakkari'de, Hakkari hayatında kadının yerine de temas edelim. Çünkü gördük. Hakikaten kadınlar Hakkari'de hayatın içinde. E, ilginç bilgiler evet. de öğrendik. Hakkari'de evet. kadınlarla ilgili geçmişinde. Tabii. Değinebilir miyiz onlara? Bizimle paylaştığınız yayın öncesinde. Şimdi şöyle bir algı e, oluşmuş. E, i̇şte Güneyduğu'da Duğu ve Güneydoğu e, ele alınınca e, kadın sanki böyle toplumun gerisinde hareket eden e, bir insan olarak aslında böyle bir algı oluşmuş maalesef. Ama e, işin aslı öyle değil. E, i̇şin aslı şöyle sumut örneklerle bunu ifade etmek istiyorum. E, Hakkari tarihinde örneğin dört tane kadın muhaddis var İslam alemi tabi İslam alemi var mi? hadis yazarı var yani e, değil şimdi ta geçmişten bu yana şöyle düşünün İslam medeniyetiyle beraber İslamla hackerin buluşmasından sonra da e, Haker'de de kadın e, İslam alimi olarak, yazar olarak yer almış. Aynı şekilde e, biz burada kendi kültürel yaş yaşayışımızda da bunu müşahede ediyoruz. Kadın her zaman e, oturulan divanın başında oturur. Peki, böyle diyelim, noktalayalım. E, geçelim mi şimdi sevgili Direk? E, gezici kütüphaneye, e, var mı seni sormak istediğim bir nokta bunlarla ilgili, konuştuğumuz konularla ilgili? Yoksa hemen e, kütüphane bölümüne geçelim. Peki, e, ne zaman kuruldu? Bir proje kapsamında mı hayat buldu bu kütüphane? Tabii. Gezici kütüphane. Ge Gezcek Kütüphane e, aracımız 2012 yılında e, biz bir proje kapsamında bir proje sunarak valimizin destekleriyle bir mobil kütüphane oluşturduk. 2012'den bu yana da gezici kütüphane faaliyetini sürdürüyor. Fakat şimdi şu var tabi geçtiğimiz günlerde basına da yansıdı. Biz de kendimize eşlik ettik mobil kütüphane valyamcımız Mustafa Bey ile beraber. Gerçekten ya yani ben burada gördüklerimi o hislerimi de burada ifade etmek istiyorum. Biz bir köye gittik ve ee, çocuklar zil çalışında gezici kütüphaneyi görünce adeta böyle e, koşarak geldiler. Bağırarak e, böyle coşkuyla bağırarak e, mobil kütüphaneye gittiler. Ve e, hangi böyle kitaplara ilgisini görseniz bunlar tabi hep basına da yansıdı. Şimdi tabii ben bunu şuna bağlıyorum. Yani çocuklarımızın gezici kütüphaneye, kitaba olan ilgisi aslında biraz da bu toplumun genlerinde olan bir şey. Ben daha önce zaten az önce ifade etmiştim. Şimdi bu kadar yazardan bahsettik. Ahmet İhani'den bahsettik, Fakay Teyran'dan bahsettik, Melaibatey'den bahsettik. İşte kadın muhadislerden, yazarlardan, İslam aliminden bahsettik. Şimdi bu toplum geçmişten bu yana zaten kendi içerisinde tarih boyunca e, ilme e, bilime irfana e, her zaman ilgili. Aslında bu noktada tarih boyunca bir ilgi var fakat işte son dönem'e gelecek olursak sanırım direkt e, bir soru yöneltecek. Tabii mevcut durumla Tabii. da bağlantılı. Ben günümüz'e gelerek zaten hani bunu ifade edeceğim. Şimdi çocukların bu ilgisini aslında bu e, bizim toplumun genlerine ben bağlıyorum bu ilgisini şu an 1500'e yakın e, kitabımız var Gezici Kütüphane aracına ayırdığımız. Ee, aynı şekilde şu an e, yaklaşık 36 köyümüz var. Biz e, mümkün mertebe, mertebe haftada bir, 10 günde bir e, bu köylere e, gideceğiz ve e, çocuklara e, bu hizmeti sunacağız. Vatandaşlarımızın ayağına aslında o kitap e, hizmetini götüreceğiz. Buyurun. Ben bir şey soracağım Tabii da ki. neden böyle bir kütüphane kuruldu? Aslında e, bu fikir sizde nasıl oluştu? çocuklara kitap oluşturma konusu? aslında şöyle söyleyeyim bu fikir e, bize ait bir fikir değil e, zaten bakanlığımızın e, gezici kütüphane hizmeti var tüm 81 ilde bu hizmeti zaten bakanlığımız sunuyor köylere gezici kütüphaneler ve ile yıllardan beri e, bu hizmet sunuluyor e, şimdi e, tabi biz bakanlığımızın e, bu programı kapsamda bu programı doğrultusunda kendimizde e, bir gezici kütüphane e, aracı satın aldık ee, ve bu hizmetin, bakanımızın hem bu talimatını e, yerine getirmek, hem bu hizmet politikasının yerine gelebilmesi için bu anlamda e, hakerde bir çaba, bir gayret içerisine girmeye çalışıyoruz. Peki bir şey daha soracağım. Kütüphane dışında farklı bir etkinlikler e, götürmeyi düşünüyor musunuz? Sinema gibi, tiyatro gibi. Çünkü biz hani büyük şehirlerde yaşayan insanlar olarak birçok etkinliğe katılabiliyoruz ama oradaki gerçekten köy çocukları o etkinlikleri göremiyor. Değil mi? Onlardan e, mahrum kalıyor. Evet, evet. Bunun dışında farklı etkinlikler götürme planlarınız var mı? Projeleriniz var mı? Köylere farklı bizler biz, gidecek Tabii ki. Biz yani şunu söylemek istiyorum. Yani Hakkari'de kültürel san, sanatsal faaliyetlerden bahsettik. Şöyle söyleyelim. Yani aslında bir zenginlik var. Bu zenginliği ortaya çıkarmak lazım. Biz bunu son 3 yıldır bu anlamda faaliyetlerimiz devam ediyor. İşte Hakkari'de ilklerden bahsettik. Şimdi tabii ki bizim kendi programımızda e, şu var. Şuna e, e, inşallah e, şunu planlıyoruz. E, kitap e, kitabın yanı sıra dediğiniz gibi e, tiyatro ve sinema gösterilerini inşallah gerçekleştiriyoruz. Çünkü hali hazırda bu imkanımızı biz sağladık. Kendi bir gezici kütüphanemiz var. Hatta bakanlığınızla e, geçtiğimiz günlerde e, mobil internet bağlantısı e, biz sağlayalım dediler. E, bu anlamda biz bu gezici kütüphane sadece kitap değil de kitap dışında da zenginleştirmeyi sinema tiyatroyu ve kitabı bir araya getirmeye Peki teşekkür ediyoruz Sayın Ağacanoğlu konuğumuz olduğunuz evet. için efendim e, kolaylıklar diliyoruz sizlere yaptığınız Gülüyoruz, çalışmalarda. her zaman bekleriz. Hoş evet. buluştuk, safa bulduk diyelim veda bölümünde. Hakkari'den seslendik efendim İlk Kültür ve Turizm Müdürümüz İdris Ağacanoğlu bizleri misafir etti. Yapımcımız direk baş, teknik yönetmenimiz Semih Suasları, ulaştırmada Deniz Halabalık ve mikrofon başında speakeriniz ben Mustafa Yalın vardık. Selamlar gönderiyoruz Hakkari'den stüdyoya ve sizlere. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mustafa. Selamlarını aldık. Aleyküm selam. Bizden de oradaki bütün dinleyicilerimize selam olsun. Ellerinize sağlık efendim. Bekliyoruz sizleri. <gülüyor>